Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat programına hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğum var. Fırat Arapoğlu. E, Zira programda Ayka Türkiye ve faaliyetlerinden bahsediyor olacağız. Ama öncesinde birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere e, Açık Radyo'nun destek haftasıydı. Dolayısıyla harçtan sanat programını yapmadık. Önümüzdeki hafta ise bu hafta sonu itibariyle ziyarete açılacak Dokumenta. Beş yılda bir düzenlenen ve sonraki beş yıl boyunca da konuşulmaya devam eden Dokumenta sergilerinden e, size haberler getiriyor olacağım. Bu programı dinlemek için önümüzde. Peki hafta pazartesi 16.30'da hariçten sanat programına bağlanmanız yeterli olacak. Bir de duyuru yapmak istiyorum programa başlamadan önce. Bundan sonra ara ara böyle duyuruları vermeye çalışacağım. Çünkü özellikle yurt dışındaki e, burs programlarını, misafir sanatçı programlarını araştırma imkanlarını e, takip etmek isteyen e, sanatçılar, küratörler, sanat profesyonelleri var. Onlarla bir takım uluslararası program başvurularını paylaşmak istiyorum. Böylece daha çok kişiye ulaştırmak mümkün olabilir. Bugünkü duyurum ise ISCP, yani International Studio and Curatorial Program. New York merkezli bir programdır. Bu Brooklyn'de bulunuyor. Bir başvuru duyurusu yaptılar. 15 Nisan'a kadar başvurmanız mümkün. Türkiye'den bir Sanatçıyı kabul edecekler. Saha Derneği'nin desteğiyle e, seçilecek sanatçı bir güncel e, sanatçı olması gerekiyor. Güncel sanat yani görsel sanatlarla uğraşan bir isim olması şartı aranıyor. 1 Eylül'den 30 Kasım'a kadar yani 3 aylık süreyle New York'taki ISCP'nin bünyesindeki misafir sanatçı programına katılacak. E, saha'nın da derneğiyle hem bu programa katılım ücreti, orada ona özel bir stüdyo, seyahat, yaşam ve konaklama ...imkanları için burs e, verilecek. Şimdiye kadar programa Türkiye'den sanatçılar katıldı. Güneş Terkol, Burak Deliyer, Emre Hüner, Belit Sağ gibi isimleri anarsam... ...nasıl bir profil aradıklarını sanırım daha iyi anlamış olur herkes. E, ISCP'nin web sitesinden bilgi edinmek mümkün. Yani kodlarsam gibi nycorg ...adresinden bilgi almak mümkün. ISCP farklı coğrafyalardan sanatçılara ve küratörlere yönelik misafir programı odaklı... ...kar amacı gütmeyen bir e, güncel sanat kurumu... ...aynı anda 30'un üstünde sanatçı ve küratörü ağırlıyor. Benim size bahsettiğim program sadece sanatçılara yönelik bir burs imkanı sağlıyor hali hazırda. Bunun küratörlere ve diğer sanat profesyonellerine de açılmasını umuyoruz ileride... Katılımcılara yer, zaman ve yeni proje geliştirme alanında destekte bulunuyorlar. E, profesyonel gelişimlerine ve bağlantı kurmalarına yönelik ek aktiviteler düzenliyorlar. Böylece çağdaş Sanat Üretimini sunumunu, içerik oluşturulmasına e, yönelik yeni perspektifler oluşturmaya çalışan bir platform olarak işliyor burası. Halka açık programlar da düzenliyorlar elbette. E, detaylı bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. IACP çok prestijli bir kurumdur. New York'ta, Brooklyn. 1994 yılından beri e, aynı anda bünyesinde 30-35 sanatçıyı, küratörü ağırlayabilen dünyanın dört bir tarafından meslektaşlarınızla oturup birlikte üretip düşünebileceğiniz bir platform. Şimdi gelelim konumuza aslında biraz önce size duyurduğum şeyden de çok uzak değil. Fırat Arapoğlu'nun bugün burada olmasının sebebi gündeme getirmek istediğimiz uluslararası bir meslek örgütü, bir dernek, AYKA. E, Fransızca ...adından bir kısaltma aslında... ...Asosyasyon İnternasyonel de Kritik Dar... ...yani Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği... ...derneği diyebiliriz... E, ...Fırat onun Türkiye Şubesi'nin başkanı... ...bize birazdan neler yapacağını anlatacak... ...ama önce ben Fırat'ı tanıtmak istiyorum... E, ...bilmeyenlere... E, ...bu yıl itibariyle, 2017 itibariyle... ...Ayka Türkiye'nin başkanı sıfatıyla... ...yeni bir tabii ki ünvan ve... E, mes e, ...görev edindi... ...ama öncesinde de zaten... Ayka'nın yönetim kurulundaydı. Yine yani yönetimde söz sahibiydi. Ee, sağ olsun tamamen gönüllü olarak e, Ayka'nın bu meslek örgütünün gelişmesinde ve etkinlik yapmasına katkıda bulunuyordu. Ama Kemal Burgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi, sanat tarihçi, eleştirmen bağımsız olarak küratörlük de yapıyor. Aynı zamanda doktora. Uğraşıyor yakında bu tarz akademik unvanlarıyla da karşımıza çıkacak onu pek çok sanat yayınından bileceğiniz gibi bir gün ve sol gazetelerinde yazmış olduğu sanat makalelerinden de hatırlamak mümkün Fırat hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Biraz uzunca bir girizgah ve başka haberleri de gündeme getirdim ama programın geri kalanı tamamen Ayka'ya ve senin bununla ilgili bize vereceğin bilgilere, yorumlara ayrılmış olacak. Ben de Ayka'nın bir üyesiyim, bunu gururla söylüyorum. Aynı zamanda bizden önceki programda evet. da Ayka'nın üyeleri konuşmacı olarak vardı. Adeta pazartesi öğleden sonrasını Ayka olarak kapatmış durumdayız. Nedir Ayka tanımayanlar için? istersen buradan başlayalım. Tabii ki. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. IACP programı da bir tane sanatçı için bir referans yazmıştım yakınlarda. Program çok önemli. Umarım Türkiye'den de hak eden ve çalışmalarıyla birlikte orada görünürlük kazanacak olan ve oldukça verimli bir süreci yaşayacak olan bir sanatçımız oraya gidecektir. Ve küratörler ve özellikle sanat yazarları için de bu tarz programları yani Andy Warhol Grant gibi... ...hani aslında yazarlara ve sanat tarihçilerine yönelik e, bursların da mutlaka çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Maalesef çoğu ülkedeki e, burslar sadece o ülke vatandaşına, yazarlar konusunda o ülke hı hı. vatandaşına verildiği için... ...hani biraz Ayka Grand Prix'den de bahsedeceğim sana Fransa ama Fransa'da oturma kaydıyla ve bir Fransız sanatçı üzerine olma kaydıyla yapılan bir yarışma olduğu için... Andy Warhol Grant de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına e, açık olduğu için umarım yazarlar konusunda da böyle e, şeyler e, olacaktır. Evet Ayka 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte kurulan aslında bir meslek birliği e, UNESCO'ya bağlı olarak e, çalışmaktayız. Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütü aslında 1948-49 yılı süreci içerisinde sanat tarihçileri müzeciler ki bunların içerisinde Sir Herbert Reed gibi önemli isimler var zaten kuruluşunda işte Lianella Venturi gibi. ...Herbert Reed gibi... ...Cino Severini gibi çok önemli... ...hani sanat tarihindeki... ...önemli isimlerin... ...bir araya geldikleri ve sanat... ...sanat eleştirisi, sanat tarihi... ...müzecilik gibi tartışmaları... ...gündeme getirdikleri bir süreçte... ...şekillendi aslında... ...tam anlamıyla kuruluş tarihi 1950... ...Uluslararası Sanat Eleştirmenleri... ...Birliği'nin... ...1951'de... ...STK statüsüne çıkarılıyor... Ee, ve daha sonra sanatçıların e, bu sanatsal yaratım, sanat yazarları, e, kültürel gelişme e, gibi e, girişimlerle e, ayka örgütlenmeye başlıyor tüm e, küresel ölçekte. Ne tür peki bu hani küresel ölçekte de uluslararası hı -hı. sanat ortamındaki etkinliği ve önemini ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Hangi ülkelerde şubesi var? Yani yeterince örgütlenmiş e, ağını kurmuş? düzeyde mi? Neler yapıyor? Biraz ondan Tabii, bahsedelim. Tabii Aykan'ın bugün dünyada yaklaşık 95 ülkeden 5 bin. Ee, sanat e, yazarını, e, sanat profesyonelini içerisinde örgütlediğini görüyoruz. 63 tane zaten National Section, ulusal e, bölüm var. Biz de onlardan biriyiz. Ya, bunun dışında e, National Section'a sahip olmayıp da farklı ülkelerden katılan e, dediğim gibi 95 ülkeden 5000 kadar e, üyeden bahsediyoruz açıkçası. Bir de Open Section e, kısmı var Aykan'ın. Yani bir tür haymatlos bir üye başvurusunda bulunabiliyor. Onun prosedürü biraz daha farklı. Hani bir referans almak gerekiyor ve bunun gerekçelendirmek gerekiyor. Ama tüm bunlarla birlikte dediğim gibi hangi ülkeler dersen yani ben hemen notlarımdan biraz paylaşayım. Yani İsrail, Singapur, Japonya, Hong Kong, Pakistan, Güney Kore bunlar çok aktif hı hı. ulusal e, seksiyonlar. E, onun dışında m, m, Tokyo, Addis Ababa ve Cape Town'da ve Üsküp'te düzenlenen kongreler var. Aslında inanılmaz geniş bir ağ sahip böyle. Her yıl zaten yani. dünyanın farklı bir noktasında bir kongre, uluslararası bir kongre düzenleniyor evet, değil yılda, mi? Evet, yılda yılda iki kongre hı. var. Benim işte bu en son katıldığım Mart'taki küçük kongre diyebileceğim daha ziyade meslekçi hı hı. örgütlenme ve uluslararası birliğin işte bütçesinden tutun da regulations'larına kadar, kurallarına kadar tartıştığımız bir gündemi vardı. Bir de genelde Kasım ayına denk gelen şekilde daha büyük kongreler ee, geçtiğimiz yıl örneğin e, Havana'da düzenlendi hı hı. yani Küba'da e, düzenlendi e, önümüzdeki süreçte hani bu haberi de şimdiden paylaşabilirim önümüzdeki yıl ise büyük kongrenin Berlin Biennali'ne e, paralel olacak bir biçimde Almanya'da. ...düzenlenmesi öngörülüyor. Umarım Türkiye'de de düzenleme fırsatımız olur. Evet, evet. Yani daha önce yaptığımız etkinlik var tabii. Yani İstanbul'da Aha. düzenlenen e, önemli bir etkinlik o, olmuştu zaten. E, Ayka Türkiye'nin de tarihinde çok önemli bir e, yere tekabül ediyor. Eylül 2003 tarihinde İstanbul'da yapılan... E, ...zaten derneğimizin de, birliğimizin de 2003 yılında... E, ...tekrar canlandığını e, söyleyebilirsek eğer... ...söylersek eğer. E, umarım yakın bir dönemde neden olmasın? Peki bize gelecek olursak biz yani yine şanslı bir ülkedeyiz diyelim. Göreceli olarak burada bir şube var. Dolayısıyla direkt e, Ayka'nın Paris merkezine yani open section olarak tarif ettiğin e, yere başvurmak durumunda değiliz. Burada da bir meslek birliğimiz bir sanat eleştirmenleri derneğimiz var. Türkiye şubesi var Ayka'nın resmi olarak tanınıyor. Sen zaten onun başkan olarak e, Ayka Türkiye üyelerini temsilen 25 Mart'ta Paris'te yapılan kongrede dedin. Bu biraz daha iç çalışma evet. toplantılarıydı değil mi? Yani Tabii. dernek içi toplantılardı diyelim. Ee, bizdeki şube nasıl bir tarihçeye sahip? Ne zaman kurulmuş? Arkasındaki motivasyon ne? Neler yapıyoruz? Mesela 2003'te yeniden bir kurulma söz konusu bende hani geçmiş bilgilerimden hatırlıyorum ama ondan öncesi de var aslında. 1954'te uluslararası Aykan'ın İstanbul'da ...kongresi yapılıyor. Örneğin TAPİ 900... ...50'li yıllardan bir... ...şey var. Türkiye'nin NATO üyesi olmasında... ...tabii bunun arkasındaki bir... ...desteği var. Mesela Bülent Ecevit... Aktif evet. üyelerden biriymiş. Bugün biraz şaşırtıcı gelebilir zaten tarihine, onun bu alandaki çalışmalarını bilmeyen dinleyiciler için ama böyle, böyle de bir e, gerçek var. 2003'ten sonra ise senin dediğin gibi yeniden aktif olarak faaliyetlerine devam etmiş. Bugün kaç üyesi vardır? Bugün neler yapıyor senin başkanlığında ya da önceden senin yönetim kurulu üyeliğinde diyelim? <gülüyor> Ee, az önce e, e, güzel bir referansla bitirmiştik işte e, e, bir önceki programın e, düzenleyicileri sevgili Evrim Altuğ'la Rahmi Ödül, Rahmi Ödül yeni üyemiz bu arada. E, Evrim Altuğ'un başkanlığında geçtiğimiz yıl e, ben yönetim kurulundaydım, hı hı. E, beraber çalıştık... E, Şimdi Türkiye'de birlik olmak çok zor. Çünkü bunda hem evet belki aktüel yoğun gündemin de faktörü var. İnsanların yoğunluğunun faktörü var. Bir de bu postmodern sürecin yaratmış olduğu bu birliktelik ve bir araya gelmenin, bir araya gelmenin çok zor olduğu da bir süreçteyiz. Ondan dolayı hani elimizden geldiğince mümkün olduğunca hani daha omuz omuza olma, daha yan yana gelme ve aykan'ın hem uluslararası hem de Türkiye'de tanımlanan misyonlarını yerine getirebilme Ee, ...amacıyla işe koyulduk. Nedir bu evet. misyonlar? Yani Şimdi Birazcık böyle bakacak olursak. bir ne, kere ne, Ayka Türkiye ya da genel olarak uluslararası Ayka'nın arkasındaki motivasyon nedir? Nelere çözüm olmaya çalışıyor? Nedir gündeminde neler vardır genel Tabii olarak? Bir kere her şeyden önce bu sanat eleştirisini bir disiplin olarak bir kere her şeyden önce tanıtmak... ...ve bunun metodolojisini ortaya koymak... ...ve bunu e, kabul ettirmek... ...aslında biraz da e, söyleyebileceğim şeylerden biri bu... ...çünkü sanat eleştirisi zaten... E, ...zaten post-critical bir çağdayız... ...kabul Hı -hı. kabul ediyorum bunu, bir şey demiyorum ...ama sanat eleştirisi bir disiplin... ...bunu nasıl tanımlayabiliriz... ...bunu çünkü bir lisans eğitimi yok... ...bazı ülkeler ve okullarda hani... E, ...post-graduate e, derecede Hı -hı. böyle... ...yani lisans derecesinde veya üzerinde... E, o, ...kabul edilen bir alan... E, ...ama bu eğer bir profesörsa ki öyle <gülüyor> değil mi halben de tanıtırken eee CV'imde söylediğin gibi evet sanat eleştirmeni olarak tanımlıyorum kendimi. O zaman bunun ...sanat eleştirisine uygun bir etik ve mesleki çıkarları da korumamız gerekiyor. Çok önemli. Bundan dolayı da hele hele bir prekarya tartışmalarını düşünelim günümüzde... ...bu emek sömürüsü gibi konularda yazarlar da çok etkileniyorlar bundan. Biz bununla ilgili hatta geçtiğimiz aylarda bir etkinlik düzenledik. Tam ona gelecektim yani hem küresel anlamdaki en önemli... ...meselelerden biri ama özellikle Türkiye gibi bir yerde daha da çok ortaya çıkıyor. Pek çok takip ediyoruz, pek çok arkadaşımız e, yaptıkları emeğin karşılığını hiçbir şekilde alamıyorlar. Ne maddi ne manevi olarak yani telif hakları ya da bu teliflerinin korunması... ...onların entelektüel haklarının korunması bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Siz bununla ilgili olarak Kasa Galeri'de bir... ...etkinlik düzendiniz. Tarihe bakıyorum 14 Şubat evet. tarihinde... ...Kasa Galeri'de sanat yazarlığı ve... telif hakları üzerine bir buluşma... ...gerçekleştirdiniz. Sürekli sadece Ayka üyelerine değil... ...bu alanda çalışan herkese açıktı. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Evet. E, şimdi nasıl ki... E, ...bir diğer şapkamı takarsam... ...akademisyensinizdir ama... E, Canınız yanmadan yok kanunu okumazsınız kolay kolay ne zaman ki bir ihtiyacınız düşer ve bu kanunu okumak ve kendi haklarınızı ve e, neleri talep edebileceğinizi ya da görev ve yükümlülüklerinizi öğrenirsiniz. Şimdi bizde bir hukukçu Cem Manacıoğlu e, kendisinden rica ettik ve geldi bize sana çünkü kendisinin daha önce telif üzerine kazanmış olduğu davalar ve bu konuyla ilgili bir e, tecrübesi vardı. Ondan dolayı kendisini davet ettik ki evet sadece IQ öğelerine değil tüm yazarlara açık olarak sanat yazarlarına açık olarak bir konuşma yapsın. Önce hukuk etiği konusunda bir bizim konumu, bizim durumumuzu bir tanımlasın. Türkiye'deki Hı -hı. durumu bir tanımlasın daha doğrusu. Daha sonrasında da spesifik olarak zaten uzunca bir süresi. Bunu umarım ses kaydını sevgili Evrim almıştı ve paylaşmıştı. Deşifre edersek bir an önce onu bir uygun bir şekilde belki yayınlayıp... ...daha çok üyemize ve üye olmayan yazar arkadaşlarımıza da paylaşmak isteriz. Ee, soru cevapla çok uzun bir süreci geçmişti onun. Yani özel case'ler. yani vaka, vaka değerlendirmeleri. Tabii yani tabii. Bir, çok büyük problemler var. Yani telif bunlardan biri. Evet, ee, zaten bizim ilan ettiğimiz veyahut da... ...başka meslek birlikleri de varsa yazarlarla ilgili falan ilan ettikleri zaten hani tavsiye edilen minimum ücretler vardır... ...onun bile altında ya da civarında bile olsa... ...telifinizi alamadığınız e, problemler yaşanıyor. Orada hemen araya girmek istiyorum. Tabii. Çünkü Ayka'nın belki en önemli... ...özellikle Ayka Türkiye'nin en önemli misyonlarından biri... ...bizim ortaya koyduğumuz bir e, liste var. değil evet. mi? Dönem dönem enflasyon ve hayatın... <gülüyor> ...geldiği noktalara göre... ...güncellemeye çalıştığımız bir asgari ücret. Yani evet. bu sergi küratörlüğünden... ...katalog yazarlığına... ...sanat eleştirisinden... ...işte sanatçı portfolyosunun hazırlanmasına kadar... ...çok çok farklı işler oluyor... Ama bunların maddi bir emeği de var. Bir ücret tarifesi evet. var bizim önerdiğimiz. Ve e, kurumlara, yayın evlerine, e, medyaya bir şekilde biz bunu tavsiye ediyoruz ve de kontrol edilmesini sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada pek çok kişi şey. tamamen bedelsiz hatta bu yazıları hazırlıyorlar. Fikri mülkiyet dediğimiz konuda yazıları tamamen hiçbir referans verilmeden kullanılıyor. Hakikaten ciddi hak ihlalleri söz konusu oluyor. Fikri mülkiyet konusunda evet dünya da çok değişiyor ve dönüşüyor hızla ama biz ...kunun oldukça gerisinde kalmış durumdayız. Ma maalesef yani Ayka Hellas'a bakıyorsunuz... yani ...Ayka Yunanistan'a bakıyorsunuz... ...veyahut da Ayka Fransa'a bakıyorsunuz... Hani ...zaten oradaki rakamları hiç söylemeyeyim... ...hani gerçekten hani biraz olsun... ...gerçekten mesleki bir... E, ...emeğin karşılığının çok net... ...ve açık bir biçimde ve çok doğru bir biçimde... ...ortaya konduğunu görüyorsunuz yani... E, ...ama hani Türkiye'de zaten... ...böyle çok... E, ...kontrollü bir e, ilan ettiğimiz... E, ...rakamlar zaten bunlar bence... ...çok çok seviyesinin altında... E, fakat e, bunları da kurumlarla paylaşarak, evet yayın evleriyle paylaşarak, e, dergilerle paylaşarak, sanat dergileri veyahut da sektörel dergiler veyahut da genel e, neyse e, paylaşarak... Yani ...biraz olsun bu sanat eleştirisi e, yazımının, sanat eleştirisi yazımının emek karşılığını e, e, kabul ettirmek, sözünü kullanmak istemiyorum. Hani bilmelerini ve bilgi sahibi olmalarını istiyoruz ve bunun karşılığı budur demek istiyoruz biraz olsun. Yaptırım gücü yok, evet. E, yaptırım gücü belki Barolar Birliği'nde yok aslında. <gülüyor> Ama en azından hani Barolar Birliği daha kuvvetli ve daha büyük sayıda olduğu için tabii hukuk gibi de çok Ee, ...gelişmekte olan ülkelerde önemli bir e, alan olarak... ...hukuk gibi bir alanda çalıştıkları için... E, ...daha belki e, yaptırım güçleri var. Aslında tüm meslek birliklerinin var değil mi Çelenk? E ama biz önemli olan burada bir farkındalık yaratmak... ...bir kamuoyu oluşturmak ve gerekirse bir lobi oluşturmak Tabii. değil mi? Tabii. Bunu vermeyen. Çünkü burada vurgulamak istiyoruz ama hariciden sanat programında... ...sanat eleştirisi bir hobi değildir. Tabii. <gülüyor> Tabii. Bu gerçekten biriktirim, birikim, zaman ve uzmanlık isteyen... Profesyonel ...senin biraz önce söylediğin gibi bir iştir. Dolayısıyla bunun hem maddi olarak karşılığı verilmelidir... ...hem de fikri mülkiyet yani entelektüel hakları da korunmalıdır. Mutlaka. Tabii Çelenk sadece şey değil, telif de değil ki konu. Mesela editöryel müdahale bir derginin bir yazının içeriğine veyahut da başlığına ne kadar müdahale hakkı olup olamayacağı, yani karşılıklı eğer bir konsensüs yoksa bir editörün yazıya müdahale edemeyeceği gibi olgular üzerinden de biz çok tartıştık. Çünkü sadece sadece emek ücreti değil yani konular, yazarların ifade özgürlüğünün olması, yazı sansürü çok önemli konulardan biri. Yani Ayka'nın hem International olarak hem de Ayka Türkiye Türkiye gibi bir ülkede olunca zaten gündeminiz çok eksik olmuyor. Ama Aykan'ın misyonlarından biri de kuruluşundan bu yana ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünün savunulması. Hatta zaten uluslararası Ayka'nın alt komiteleri var değil mi? Bu tarz büyük uluslararası örgütlerde olduğu gibi bu e, alt komitelerden biri de direkt sansür. Yani evet. tek yaptıkları e, çalışma e, uluslararası anlamda yapılan sansürleri monitörlemek, onları bildirmek, onunla ilgili bir takım yaptırımları ortaya koymaya çalışmak. Hatta başında da bu komitenin bir süredir bizim üyemiz Ayka Türkiye'nin üyesi ve eski başkanlarından Burcu Pelvanoğlu var. Evet. Paris'teki gündemlerden biri de herhalde. Sansür meselesi de hele Türkiye'den <gülüyor> gelen biri olarak sana bu konuyla ilgili de sorular gelmiştir. Ya da sen de onların bu konuda en azından daha farkında olmasını, bizi daha çok desteklemelerini sağlamaya çalışmışsındır diye düşünüyorum. Neler konuştunuz? Çünkü 25 Mart'ta Paris'ten sıcağı sıcağına tam bu konular gündeme geldi Uluslararası Ayka kongrelerinde. Zaten seni hemen bu programa davet etme sebebim de buydu. Çok teşekkür ederim. Evet, Kasım ayında bir kere çok daha geniş çağ... ...kaplı bir kongre düzenlenecek... ...ve işte... ...Past, Present and Future... ...of our association diye tanımlandı aslında... ...derneğin, birliğin... ...geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine... ...bir üst başlık gibi daha henüz başlığı belli değil... ...bir tema gibi konuldu... ...temel noktalardan biri... ...çağımızda da çağdaş sanatı... ...sanatı ve çağdaş sanatı tanımlayan... ...göç... ...göçebeler ve mültecilik gibi konular... ...üzerinde konuşuldu... ...tahminim Kasım ayında... Hem böyle bir tema buna içeren bir tema açıklanacak IK International tarafından hem de bu sefer bir haftalık bir kongre ve bilimsel bir kongre gibi önce bir sunumlarıyla bildirileriyle proceedingsleriyle işlenecek hem de aynı zamanda Paris'in içi ve civarında gezilerin düzenleneceği çok geniş katılımlı bir şey düzenleniyor program düşünülmüş Kasım ayında bir hafta sürecek bir program. Ee, neler konuşuldu? Tabii işte bahsettiğim gibi Berlin'de önümüzdeki yılın yapılması düşünülüyor. Tayvan e, çok aktif mesela aslında bir kongre e, ağırlamak istiyor Tayvan. E, onu... E... Nasıl çözecekler bilmiyorum çünkü Çin <gülüyor> Halk Cumhuriyeti'nden de çok üyesi var Ayka International'ın. O biraz netameli bir konu, ee, onu gözlemlememiz gerekecek. Biraz benim kongre notlarımdan bunlar vardı. Türkiye evet. özelinde çünkü Ayka bünyesinde şunu yaptığımızda çok iyi biliyorum. Yani hem üyelerimizden... ...hem üye olmayan ama bizimle aynı e, mesleği paylaşan diyeyim, arkadaşlarımızdan çok fazla baskı gören... ...sansüre uğrayan, görevden alınan, hapse atılan insanlar var. Ve biz bu konuda da çalışma yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani basın bildirisi yayınlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili konuşmalarınız oldu mu Paris'te? Ya tabii ki zaten... E... Geçtiğimiz dönem Evrim Altuğ Başkanlığı'nda olan süreçte bir de bu gündemimiz sürekli e, başımızdaydı bizim. E, ondan sonra e, yani mesela 2003 yılındaki e, üyelerimizden biri, e, 2003 yılında derneğimizin şu an bizim e, onursal başkanı olarak da isimlendirdiğimiz Beral Madra'nın hedef gösterildiği bir süreç yaşadık Canakkale-Biyener'i sürecinde. Evet ve bir AKP milletvekilinin hedef göstermesiyle bir etkinliğin yaralandığını ve ertelendiğini gördük, yaşadık ve düzenleyen Çanakkale Biyaneli'ni düzenleyen temel kadrodan üçü de üyemiz bizim zaten. Yani Sayın Berel Madra, Deniz Erbaş, Seyhan Boztepe çok önemli isimler. Onun dışında Zeynep Sayın'a desteğimizi sunduk. Bilgi Üniversitesi'ndeki işine son verilmesiyle ilgili dersinin kesilmesiyle ilgili Yani aynı şekilde mümkün olduğunca görünür kılmaya çalıştık. Mart geçtiğimiz yıl yaşanan bu bir serginin kaldırılması ve iptal edilmesi hı hı. konusu vardı. Post sergisinin ya Mümkün olduğunca tabii biz dediğim gibi az önce Aykan'ın misyonunu tanımlarken en önemli etkenlerden biri ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda kesinlikle açık olmak. Ve bununla ilgili bir ortam yaratmak gibi... Paris'teki kongre'de de benim bir dayanışma çağrım oldu tabii ki orada mutlaka. Çünkü üyelerimiz içerisinde yani profil olarak düşündüğümüzde akademisyenler var. Sanat muhabirlerimiz var. Sanat em em basın emekçileri var ondan sonra. Ve zaten daha önce IKA International, Marek Bartilik mesela örneğin... Korkunç bir e, katliam olarak e, tarihte kalacak olan Ankara e, e, patlamasından sonra bir dayanışma e, göstermişti ve her zaman da yanımızdalar tekrar onlar da bu çağrı üzerine tekrar zaten yanımızda olduklarını e, deklare ettiler e, kongrede e, ondan dolayı hani bu konuda baya destek halindeyiz e, onu da söylemeliyim. Zaten bunu kongrede konuşmasanız bile örneğin Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın e, e, tutuklanması sürecinde e, Ayka Fransa örneğin e, bir destek bildirisi zaten e, yayınlamıştı e, bu yazarlar için. Sadece Ayka Fransa'da değil yani Müzisyenler Birliği, Yazarlar Birliği e, gibi birçok alanda örgütlenen e, Fransa'daki e, sivil toplum kuruluşları destek mesajları yayınlamışlardı. Müthiş, peki üyelerimiz, üyelerimiz diyoruz. Süremiz azalmaya başladı. Hatta seninle bir parça da seçmiştik, onu çalabilir miyiz? Emin değilim, onu biraz bekletelim. Ama e, bu kongrenin, Paris'te 25 Mart'ta yapılan kongrenin bir diğer amacı daha vardı. O da yeni üye başvurularını değerlendirip, e, yeni üyeleri belirlemek. E, Tür Türkiye Şubesi için de geçerli bu. Bizim hali hazırda kaç üyemiz var? Bu üyeler genel olarak nasıl bir profile sahip? E, ve de yeni üyeler kim? Ee, ...oldu... ...hadi bize... ...Hariçtan Sanat <gülüyor> Programı'nda... ...bunu da açıkla Fırat... Peki. Evet. ...böyle bir atlatma haber... İlk defa... ...Hariçtan Sanat Programı'nda... ...diyoruz... <gülüyor> evet, ...evet, evet, evet... ...bu bir... E, ...evet... ...ilk olacak gerçekten... ...daha henüz böyle... ...official'ı da ilan edemedik... E, ...böylece... ...bu da vesile olsun... ...bu programda... E, ...şu an bizim hali hazırda... ...56 üyemiz var zaten... ...işte profil az önce bahsettiğim gibi akademisyenler, basın emekçileri... ...yurt dışında eğitim yapanlar ve eğitime devam eden arka, yazar arkadaşlarımız var. Yurt dışı üye sayımız çok fazla aslında bu konuda. Ve mümkün olduğunca sadece e, sanatı İstanbul odaklı olarak değil... ...Çanakkale, Antalya, e, İzmir gibi alanlarda da e, örgütlenebildiğimiz bir şekilde genişletmeye de çalışıyoruz. Yani buralardan da üyelerimiz var. E, olması gereken de zaten bu. E, bu yıl e, evet e, yeni üyelerimiz var e, oldukça e, fazla sayıda. E, böylece senin programın aracılığıyla da e, onların isimlerini paylaşayım o zaman. E, bazılarını çok yakından tanıdığımız bazıları yine akademisyen olan arkadaşlarımız var. E, Kültigin Kaan Akbulut ve Murat Alat e, yeni üyelerimiz arasında oldu. E, Güler Bek ondan sonra Emre Erbirer. Emre sanırım Kültür Limited e, evet. dergisinin kurucusu olan arkadaşımız. Celen Erdem, <gülüyor> küratör arkadaşımız. Ekmel Ertan, e, Berlin'de şu an ikamet ediyor. Bora Gürdaş, Ankara'dan arkadaşımız. Rümey Sakiger, Naz Kocadere, Rahmi Ödül, e, Nülfer Şaşmazer, Aslı Seven, Ali Şimşek, Ulya Soley ve Ayşegül Sönmez. Ooo, hepsine hoş geldin e, diyoruz. Evet, böylece e, kalabalık e, bir şekilde üye sayımız... ...umarım hiç her şey prosedürel olarak yolunda devam ederse... 70'in üzerine çıkmış oluyor böylece. E, ve bir yazarlar e, birliği olarak... ...günden güne daha fazla güçlenmeye çalışıyoruz açıkçası. Harika. Peki nasıl başvurabilirler? İyi olmak isteyecek yeni sanat yazarı, eleştirmeni... ...sanat yöneticisi, küretör arkadaşlarımız. Evet. E, bir web sitesi güncelliyorsunuz çünkü... ...bunu da biliyorum yönetim kurulu olarak... ...belki ona da azıcık değinip... ...programa çünkü evet. süresi doldurmuş durumdayız. Evet konuşacak. Konuşacak çok şey varmış. Evet, e, Ayka Türkiye'nin sitesini e, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. E, çok yakında herhalde e, girecektir yayına. En azından şimdi belki Türkçe daha sonra e, yabancı değil, İngilizce de. E, üye olmak için tabii yani UNESCO'ya bağlı olduğumuz için İngilizce, Fransızca da İspanyolca bir başvuru metninin doldurulması gerekecek üç dilden birinde. E, üye olacak kişinin son üç yılda sanat e, alanında e, faaliyet göstermesi gerekiyor. Günlük periyodik e, basın, radyo, TV gibi kanallarda program yapması. Sanat tarihi konusunda yayın yapmış olması, sanat tarihi eleştirisi ve estetik gibi e, küratörlük sergi tecrübeleri olması gerekiyor e, ve e, profit amaçlı olmayacak şekilde kazanç e, bir kazanç bulamadım. Kar amacı gütmeyen bir kurumda e, bu tarz etkinlikleri yapması yani son üç yılda bunları yapması kaydıyla aslında üyeler e, başvurabiliyorlar açıkçası. Peki. Fırat, çok teşekkür ederim. Hariçten Sanat'ta konumuz Fırat Arapoluydu. E, tek bir programa sığmayacak şekilde sanat eleştirisi ve bu alandaki örgütlenmeden bahsettik. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta Hariçten Sanat'ta görüşmek üzere. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.